Şimdi biz mesela çalışıyoruz. Daire karşılığı daire yapıyoruz. Sonuçta işte dairemizi alıyoruz. Bir müşteri geliyor. Yükşifem kredi çekip daire alacağız. Evet. Bize söylüyor yalnız. Kredi çekeceğim Biz de işte satmak zorunda kalıyoruz. Hı hı. Acaba babali bize var mı yok mu? Yöneltelim hocamıza inşallah. Sıhhat diliyoruz efendim. Hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. Evet muhterem hocam. Şimdi bu gibi durumlarda ben eskiden olsa belki farklı bir cevap verebilirdim. Ama günümüzde kredi o kadar çok yaygınlaştı ki. insanlar hep krediyle ev alıyorlar. E, bu sebepledir ki biz e, burada e, fetva yönünü, biraz takva yönünü söylesek müteahhitler hep istis kalırlar, iflas ederler. Onun evet, için efendim. biz şimdi burada fetva yönünü işini söyleyeceğiz. E, burada e, müteahhit evini yaptığına göre bu evini para karşılığı satıyor krediyle e, kredi çeken birisine bu evini satabilir. Netice itibarıyla bu kişi evini satmaktadır ve evine helal para harcamıştır. Helal bir şekilde yapmıştır evini. E, diğer kimse ise e, faizli bir para çekmiştir, kredi çekmiştir. Yani bu adamın sattığı mal helal olduğu için, helal kazancıyla olduğu için e, bu kim, kimseye evini satması caizdir. Ama e, kredi fazla olmadığı zaman Olsaydı şöyle cevap verirdim ben buna, e, krediyle e, alanı değil de krediyle almayanı tercih et diye söylerdim. Yani yine de böyle bir imkanı varsa. Aslında yine böyle değerlendirebilir tabii, tabii, değil mi hocam? Tabii tabii bu kardeşlerimizin yine de böyle bir imkanları varsa e, bunu tercih etmeleri uygun olur. Evet. Evet. Teşekkür ederiz Allah razı olsun.